Nasılsın Karagöz'üm? İyidir Hacıya sen nasılsın? Ben de iyiyim şükür. Bu havalarda insan daha iyi oluyor canım. Geldi Bahar geldi. Ya ya geldi Bahar. Gidiyor bile. Doğru. İnsan bu havalarda daha neşeli, daha canlı oluyor. Çünkü Bahar demek... Martı, Nisan, Mayıs demek. Hayır canım. Bahar demek... Önü yaz demek o da daha demek. Efendim, bahar demek ki... Büyün dernek yaklaşıyor demek. Aman kara gözüm, kesip kesip durma sözümü. Hmm. Benim kastettiğim onlar değil. Ee, aman iyi, neyi ediyorsun peki? Madem bana söylemedin, ben de sana söylettiririm o zaman. Hadi bakalım. Öyle mi? Nasıl olacak o iş? Sen söylemiyorsun, ben söyleyeceğim. Şimdi sen benim dediklerimi yap. Yapalım bakalım. Çık evinden dışarı. Evimde miyim ben yahu? Ne diyorsun? Mesela yani, mesela... Evindeymişsin gibi düşün. Çıktın mı? Dur acayip Benim ayakkabılar bağcıklı daha giyemedim. Hadi hadi çabuk ol çabuk ol. Gidelim gidelim. Şimdi dön sola. Sola sola sola sola sola. Aman hava da pek serinmiş. Ben inisim dönüp de üzerime bir şeyler alayım. Karagöz. Yiyi ya sana nisan suç senin ama ha ona göre. Yürü biraz. Yürdüm biraz. Ne görüyorsun? Bir klofon görüyorum. Ya bu burası değil. Orada ne görüyorsun? <gülüyor> orada şey görüyorum. He. Ne göreyim? He. Ne göreyim, ne göreyim orada acaba? Manavı görüyorsun, manavı. Ha bizim manav. Evet sizin manav. E, haydi görelim manavı. Geç manavı. Geçtim manavı. Şimdi karşıya geç. Geçmem karşıya. Yahu geç. Geçemem. Neden? Kırmızı yanıyor ondan birader. Haa bekle yeşil o zaman. Bekliyorum yeşili. Yanmadı mı hala? Yandı. Ha, e geç o zaman. Geçtim o zaman. Ne görüyorsun? Yine başladı ne görüyorsun demeye? Ne göreyim birader? Ne istiyorsun? Hipermarketi. Ha, bizim hüpü hü hüpür marketi gördün mü hipermarketi? Evet. Sizin marketi. Başka. Başka e, bizim e, petrol bayisi var yanımda. Başka. E, ne göreyim e, canlı sağlığı. Yahu ortasında ne var? Ortada ne var? Ya, gördün mü park var park park var park, park, park, park, park, park, park var park var park var park var. Hah gir o parka. Girdim parka. Ne gördün? Allah Allah ne gördün ne gördün. Bu parkta ne, gör, ne görsem acaba parkta salıncağı gördüm. Görmedin mi hala? Yok gözüme polenkaçlı bir şey göremedim. Yahu laleleri nasıl görmesin? Ya ya laleler değil mi benim? Har demek? Laleler demek? Yani sen şimdi bana onca yolu şu laleleri göstermek için mi getirdin? Telledim suyum çıktı Yahu. Ee, sözümü kesip durmasaydın bu kadar yorulmazdın. Lale lale mabet süsleyen içini, ...andırır demlenen ak güvercini, bir sebilede her gibi içini. ...bir türkü tutturdum lale üstüne. Sevgili dinleyiciler, hacı vardı transa geçti... ...başladı yine garip sözler üstüne. Ne mateme ne de lale benzer. Bir türkü tutturdum lale üstüne. Elif, Elif ismi celale benzer. Bir türkü tutturdum lale üstüne. Bugün bu programı kapatmak benim başıma düştü. Benim başımın üstüne. <gülüyor> Geldik bugün de muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçülü insan ettikse...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 Bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapmayın stüdyodayız. Pardon